Deneyimli dinleyicimiz, deneyimli destekçimiz Ayşegül Çaplı canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş, geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hı, tamam. Evet, evet, deneyimlisiniz çünkü 10. şenlikte de sizinle evet. birlikteydik. Evet, öyleydi. Ee, tekrar arkadaşınız beni aradığı zaman hemen arşivime geri döndüm ve hatırladım. Hatırlamak da güzeldi. Ee, hatırlamak da güzeldi. Hatırlamak da güzeldi. Sizin hala sizinle hala birlikte olmam benim açımdan güzel ama sizin diğerleriyle paylaşmanız gittikçe daha çok destekçinizin olması benim için sevindirici bir şey çünkü geçtiğimiz iki yılı yurt dışında yaşayarak geçirdim. O dönemde bana canlı olarak değil ama podcastlerinizle destek oldunuz. Siz bana destek oldunuz bu sefer. Arkadaşınıza da aynı şeyi söyledim. Yani yurt dışında olunca insan kendi seslerini özlüyor. Her ne kadar yurt dışında yaşamak bazı şeylerden vazgeçiş olsa bile... Arada bir insanlarınızı özlüyorsunuz. Ya. O zaman benim için açık radyo çok değerliydi. Hala değerli. Tekrar e, buraya geldim. E, ufak bir ara için. Ve tabii bu fırsatı da kaçırmak istemedim. Çok iyi. Siz, e, Avustralya'da mısınız? Evet, Avustralya'da yaşıyorum. E, Canberra'da. Ee, bizim Ankara ya muadil bir şehir, bahşehir, e, Sydney, İstanbul diye düşünürseniz ve Melbourne'ü de İzmir diye düşünürseniz, Canberra tam ya Ankara. Yani işte parlamento, bürokrasi, e, iç yani böyle iç iç şehir. Nasıl diyeyim? Denize kıyısı olmayan, işte kara iklimi süren. Benim için e, Ağaçlarının ve bitki örtüsünün çok değerli olduğu bir şehir. Biraz onlar, da gitmekte de yalnız, değil mi? Kuraklık çok büyük. Kuraklık evet. ama onlar kuraklıkla nasıl yaşayacaklarını artık biliyorlar. İnsanlar sebzelerini bir tas içinde yıkayıp otasının tasta kalan suyu da bitkilerine dökmekle gibi bir alışkanlıklara edinmişler. Hani bizimkiler için ben söylediğim zaman herkes bana böyle bir garip bakıyor. Ama orada arabanızı yıkamanızın yasak olduğu zamanlar var. Evet yalnız tabii kömür Evet biliyorum sizinle araları süreci. o konuda ya, ama şimdi hani bilemiyorum burası ne kadar güzel bir ortam konuşmak için ama yani biliyorsunuz halklar her zaman <gülüyor> yönetimlerle aynı fikirde olmuyorlar. Evet, Orada e, da maalesef liberal bir e, hani ekonomi söz konusu e, yapacak bir şeyleri yok. Evet ama yani çok yükselen bir şey eylemini de yakından takip ediyoruz. Hatta oradan genç çok Küçük yaşta muhabirlerimiz de oldu. Belki duymuşsunuzdur <gülüyor> Deniz ve Dinan evet, diye iki evet, çocuk evet, bizim için mükemmel mülakatlar, <gülüyor> <gülüyor> röportajlar gerçekleştirdiler <gülüyor> bu iklim için dersleri bırakma. Okul e, asma, için, evet, sırasında evet. ve giderek yükseldi. Yani hatta oradan sonra bir adı da yanlış hatırlamıyorsam Jean Winchcliffe adlı bir hı hı. 13 yaşında bir kız çocuğuyla ya da evet. liderle konuştuk. Biz Vallahi kararlıyız bu evet. kemürü yedirmeyeceğiz Evet diyorlar. oradaki e, yeni destil çok daha bilinçli onu söylemeliyim yani bizimki de Evet, burada Kesin. da başladı ama, <gülüyor> ama ben de size de vereyim. E, ben her zaman yani benim için açık radyonun hani bir sürü değerlerinin içinde bir de her zaman işte e, global e, ısınmaya olan özeniniz konudaki kararlılığınız, bunca yıllar boyu bu konuda bu konuyu gündemde tutma çabalarınız bunlar benim için çok değerliydi. Çünkü çoğu zaman Türkiye'de bunlara pek destek sadece böyle ana akım medyada bir iki ufak bankalle geçiştirilen hallerdi bundan 10 yıl önce evet. şimdi öyle olmasa bile Yo şimdi öyle. Bilemiyorum. Şimdi <gülüyor> birazcık istiyor. daha duyarlı yaz gibi geliyor bana ve buna mutluyum. Bu sanırım internet ortamının gelişmesi buna çok yardımcı oldu. Yani benim görüşüme en azından. İşte bu yeni kuşak tabii çok yakından <gülüyor> takip etmeye çalışıyoruz. İsveçli genç Greta Thunberg <gülüyor> başlattı. ve sonunda da ...bütün kıtalara yayılan... ...Avustralya'da da çok büyük bir dalgayı da... ...içeren bir dalga var... ...onu takip etmeye çalışıyoruz... İyi vallahi yani... ...biz Z kuşağından... ...iklim kuşağı da diyorlar ona... ...umutluyuz Türkiye'de de... ...çok ciddi bir eylem oldu... ...geçenlerde hareketlilik... ...ve ta benim kendi memleketim... ...Aybalık'ta dahil olmak üzere... ...orada Ege Edman... ...burada da Atlas diye bir genç arkadaşımız 11 yaşında müthiş bir kararlılıkla götürüyorlar bunu yani hmm. bakalım ne olacak biz bir de re, resim yarışması yarışma yanlış tamamen sildim yanlış söyledim <gülüyor> sen iklimin resmini çizebilir mi? misin Greta evet. dedik ve yağıyor çocukların duyarlılıkları ve Kap bakış, açıları. bakış açıları insanı e, hakikaten etkiliyor. O, devam ediyor o da. Altıncı haftadayız galiba. Evet, Böyle güzel. devam ediyor. evet, evet. Yani Biz size kendi reklamımızı yaptık. <gülüyor> ya, ba bana reklam yapmaya hiç ihtiyacınız yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, Diniçlesek Projesi özel yayını devam ediyor. Ayşegül Hanım'ı yayına aldığımızda yani 13.04'de demiştim ki, Bizi işte 2 saat öne taşıyacak eğer 2 3 destek gelirse 78'den 81'e olur olabilir mi yapabilir miyiz demiştim. Şu anda bir liste geldi ve 87 yani. Hı -hı. 3 kat ileri taştı bizi. Bu harika bir sayı saat bir içerek gece bunu ilan ediyoruz. Şu anda 87 kişiyiz müsaadenizle. Ee, Sezai Madra 79, Füsun Madra 80, Bitaat Madra 81, Aysel Madra Altın Ordu 82, Ateş Altın Ordu 83. Yasemin Altınordu 84, Cem Altınordu 85, Leano Çera 86 ve Serap Çetinkayayla ile 87 kişi olduk sabahtan bu ana dek. Bu gerçek bir rekordur kendi içerisinde. Hiç rastlamadığımız bir şeye dönüşüyor bugünkü gidişat açık radyo destek açısından. Evet elden verenler de oldu. Çok hoş yani. Ayağınızda uğurlu geldi Ayşegül <gülüyor> Hanım. Çok, Çok sevindim. Evet. E, peki şimdi siz bize nasıl tanıştınız? Açık radyoyla nasıl gitti? Birazcık onlardan bilgi verir misiniz bize? Ben nasıl tanıştıma biraz kısa geçebilirim. Şöyle ki ben işte 2004 yılında zannediyorum tanışmıştım açık radyoyla. O dönemler yoğun çalışan bir iş yani yoğun bir iş hayatım vardı ve Açık Radyo 10. Destek Şenliğinizdeki hmm. CD'mi dinledim bu sabah tekrar o dönemde Açık Radyo'ya olan beğenimi ve onun ne kadar takip ettiğimi işte sabah onunla gidip akşam işten açık dergiyle geri döndüğümü anlatmışız onlarla ilgili konuşmuşuz o dönem tabi 10 yıl ya da işte daha uzun bir süre devam etti ve 2017'de ben artık o yoğun e, iş hayatını ve çalışma hayatını bıraktım. 2014 dediniz öyle mi? 15... Ah yok, bu 2014'te galiba ya da 15'te hatırlamadığım evet. bir dönem ama yani e, ben 1900 <gülüyor> e, yani bakarsanız 87'den beri çalışıyorum. Onun evet. için hani 30 yıldan sonra iş hayatını bıraktım. Erken bir emeklilik yaşıyorum şu anda ve bunu da e, daha çok doğaya dönük e, işte Biraz tabii kendime dönük yaşam olanaklarını araştırma amacıyla işte Avustralya ayağını oluşturdum. iki yıl orada yaşadım. Hala işte Temmuz'da tekrar geri döneceğim. Bir iki yıl daha yaşamayı planlıyorum. E, bu dönemde e, Açık Radyo'nun bendeki etkileri şöyle değişti. Artık düzenli olarak sabah akşam dergiyi ve gazeteyi dinlemiyorum. Çünkü bir de saat farkı nedeniyle evet, öyle bir şansım saat. olmuyor, e, olmuyordu orada. <gülüyor> orada tabii rastgele e, böyle canım Türk e, sesi dinlemek istediği ya da işte böyle bir şekilde hani... E, özlem duyduğum zamanlarda yayınlarınızı dinliyordum. Hiç gün içinde daha önce dinlemediğim programlarla karşılaşıyordum. Güzel müziklerle karşılaşıyordum. Çünkü orada da nasıl burada olduğu gibi bir ana akım medya var. Orada da kendi dertleriyle ilgililer, kendi müzikleri var, kendi kültürleri var. Çok renkli bir kültürleri olmasına rağmen bizim Türklerin o kültürdeki payı maalesef yeterince yok... O ayrı bir konu. <gülüyor> tabii öyle olunca bana e, Türklerle ilgili olduğu zaman... ...bir şekilde Açık Radyo gene çok güzel destek oldu. E, oradan programlarınızı işte dinliyordum. Hala da dinliyorum. Ama artık radyodan dinlemiyorum. Artık internetten dinliyorum. İnternetten <gülüyor> tabii bir şekilde şimdi. ben de şey değiştirdim. <gülüyor> e, mecra değiştirdim. Yani bir şekilde. E, tabii böyle daha özgür oldu. Daha e, benim için... E, e, Ya i̇stediğim şeyi istediğim zaman dinlemek daha hoş oldu açıkçası. Ee, ve daha farklı şeyleri dinleme olanağım oldu. O da, daha çok radyo dinleyicisi oldum bir, bir yerde... Hani e, internet çağında nasıl radyoya... geri döndünüz diye de düşünülebilir ama benim için öyle oldu. Yok tam da o konuyu da günlerdir tartışıyoruz. Zaten bu konunun en büyük podcastlar çok güzel evet. bir şey. Çünkü araba kullanırken, seyahat ederken, ...ne bileyim ben e, sokakta yürüyüş yaparken, bahçede çalışırken istediğiniz zaman dinleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Evet evet. Benim Ve yani bunu kullandığını söylüyor. Bu konuda çok değerli bir çalışma yapmış olan Matthew Lesser var. E, tarihçi profesör o da diyor ki bu internet öldürmedi radyoyu bildiğimiz radyoyu tam o tersine bir farklı bir evet. boyuta çekti ve radyo direndi bildiğimiz radyoda o dinleyici ne olan ailevi ilişkisini tabir caizse eğer korudu diyor. Çok ilginç daha bitiremedim kitabı ama ha, evet. böyle biraz... <gülüyor> yani ben tabi onun daha pratiğini kendimce size yorumlayabilirim bu Sağduyuya ve bu vizyona e, sahip radyolar sanırım yaşayabilir bu yeni nesil e, ortamda. Yalnız onlar diyor zaten. Ben de öyle diye düşünüyorum e, evet, ama, evet, e, evet. Yani, emin yani, bilemiyorum ama bence de öyle. öyle Hepimize iyi şanslar o zaman. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Peki e, e, Cambridge ile İstanbul saat farkı ne kadar? Sekiz saat. Sekiz saat. Şu anda saat bir ise orada dokuzdur zannediyorum. Evet, evet, önde evet. gidiyorsunuz siz. Önde. Onların, e, onlar doğuda. Evet, e, evet onlar önde. E, i̇yi o zaman e, sizden de e, bayağı... bir selam. E, ...selam evet. gönderelim sizin aracılığınızla. Ne dinleyeceğiz? Ben e, birbirinden çok farklı iki tane e, müzik seçtim. Arkadaşlarınıza ilettim. Bir tanesi biraz böyle e, yurdum insanının bir türküsü. Eğer onu bulabilmişlerse o türkü çok hoşuma gider... Evet hazırlamışlar. Evet çok sevinirim. Oral yani hani biraz böyle gurbet hissi yüklü bir türkü benim için. Onu eğer çalarlarsa çok mutlu olurum. E bu esnada da biz 90. dinleyicimizin, destekçimizin izini süreceğiz. Çünkü 88 Sadi Büyüköz'den ve 89 Didem, Üregül sayesinde evet artık 89 kişi olduk. Bu sizin öneriniz, sizin tercihiniz olan türküyü dinlerken de 90. destekte olacak kulağımız 0212 343 41 41. Îi rai dogar îl cașam din noapte, de cei de neîi de neîi dünki ne e dat, ne e dat, ne e dat. Uia muia, nu-i arsine, nu-i arsine, MULȚUMIT Naşând, aşir din băni, neidem, neidem iar băni. Tăcemez dertelor, duşir din băni. Galar, kışılmış yolcumuş, nasıl Cum Madem soysuz göğünin benden yok. Neydem neydem yoldu Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar kışımış, yolcum üşümüş perișanımda Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar karar, açma yaram Masul eden... aşağıdan gelir eli boş değil neyden neyden boş değil söylerim söylerim gönlüm hoş değil dalar kuşmuş yolcummuş nasıl eden bir güzeli bir çirkin ağar Neyden, neydem, vermişler? Baş kendisine eşit, dağlar kışırmış, Yolcum imiş, imiş, nasıl edenler? Baş kendisine eşit, dalar karam, açma yaram. Ei, șapină. Ei, șapină. Ei, șapină. Ei, șapină. Ei, șapină. Ei, șapină. Destekçimiz, dinleyicimiz Ayşegül Çaplı'nın sizler için dinlettiği, de dinlettiği türküydü. Cengiz Özkan'dan dinlemiştik. Aynı türkünün açık radyoda çalınmış, söylenmiş kaydı da mevcut aslında. Evet, Emre Dağtaşoğlu'nun da kulaklarını çınlatalım e, yıllardan beri dilden dile titreşimler programını yapan. Sanıyorum Cengiz Özkan'ı da o davet etmiştir radyoya ilk defa. O kayıtları da ona borçluyuz yani. Adı lazım değil Balkancımız bozulmasın bize. Ah evet. <gülüyor> <gülüyor> Baş harfi Muammer. Baş harfi Muammer evet. evet. <gülüyor> Muhammed Ketencioğlu da e, biraz önce e, konu şeyden mikrofon dışındayken konuştuğumuz onun da kulaklarını çınlattık <gülüyor> Muhammed Ketencioğlu'nun da Ayşegül Çaplı'yla... Evet, şimdi Avustralya'yı daha çok zaman ayırıyorsunuz, anlaştığın Avustralya'yı. Evet, orada da bir düzen kurmak istiyorum. Asla aslında Türkiye ile Avustralya arasında her ne kadar şu son gelişmelerle. Biraz e, pamuk ipliğine bağlı ilişkileri hani bireysel düzeyde geliştirmek, karşılıklı e, güzel geziler, güzel anılar üretmek amacıyla e, işte e, karşılıklı hani buradan oraya arkadaşlar götürüp oradan burada insanları paylaşmak gibi bir projem var. E, onu uygulamak için alt yapı çalışmaları yapacağım. E, umarım daha güzel günler göreceğiz. Hep beraber her iki tarafta da. Evet, yani şeyde bu okul iklim için hı hı. grev yapan çocuklardan birinin liderine de işte liderlik yapan çocuklardan birine de bizim arkadaşımız on yaşındaki Deniz hı hı. bir soru yöneltti. Hı. Ve işte başbakan Scott Morrison şey diyor dedi yani ders çalışsınlar onlar bilim öğrentiler karışmasınlar <gülüyor> eyleme diye. Ne diyorsunuz dediler çocukta da büyük bir sükunetle şey dedi. Ee, çok saçma bir laf bu böyle bir şey. Absülüt ama burası özgür bir ülke. İsteyen yani. istediğini <gülüyor> evet. söyleyebilir evet. dedi. Bunda 13 yaşında bir çocuk söyledi yani. Hatta bir senatör biliyorsunuz arkadan bir yumurta atan da bir genç arkadaşımız var. Evet, yani faşist işte, bir senatörle, yalnız evet. senatör. Yani evet. işte dediğim gibi sonuçta hani özgür ortamlarda gençlerin de bundan esinlenmesi çok normal. Evet, pişman da olmadığını söyledi. Yumurtaya atan <gülüyor> yani, yani. buranın. Evet. Peki, şimdi böyle gidiyor. Siz, nasıl bilgi? Sen, sen. Siz Açık Radyo'yu ne zaman desteklemeye başladınız ve bu kararınız nasıl oluştu? tam tarihini hatırlamıyorum ama ilk düzenli dinlemeye başladığım yıllarda 2005-2006 olabilir belki 2004'te hatırlamıyorum o dönemde ciddi bir radyo furyası vardı. Benim için en belirgin fark o dönemlerde daha yeni oluşmaya başlamıştı hoş. Sabahları böyle hani ana ak akım radyo kanallarında böyle insanlar karşılıklı tabirimi mazur görün ama geyik yapıyorlardı. Böyle anlamsız bir geyikler vardı. <gülüyor> evet yani söylemeli miyim söylememeli miyim? <gülüyor> hayır hayır Ben sadece şey işaret ettim. Mikrofona yaklaşın ha, lütfen. Pardon, evet. <gülüyor> Ve ben onların çok anlamsız olduğunu düşünüyordum. Yani hani insana hiçbir şey vermeyen tamam onlar da kendilerince günün olaylarını ya da bir günün şeyini gündemi bir şekilde değerlendiriyorlardı. Ama bir şekilde stilleri bana uygun değildi. Ben daha doyurucu bir şeyler istemiştim. Daha farklı ortamlara hani kapı açacak, pencere açacak şeyler dinlemek istiyordum o uzun seyahatlerim sırasında. İlk... Açık radyoyla öyle tanıştım ve açık olması çok hoştu benim Hı -hı. için her türlü e, ses ve müziğe açık radyo. Hatta o dönem e, e, böyle arada bir sizin e, dönen şeyleriniz vardı işte radyoyu niye seviyorum biliyor musun? Evet. Radyo Fikret'in o güzel şeylerinden e, insan seslerini işte Hı -hı. farklı farklı insan sesleri o beni çok etkilemişti ve bana çok iyi geldi. ...o gündür, bugündür açıkladığı dinliyorum. Çok güzel. <gülüyor> Harika, bu yani... ...bize de güç veren... ...16 senedir işte aşağı yukarı... ...başladığımızdan evet. beri... ...yani bu dinleyici destek... ...projesi dediğimiz... ...özel yayın şenliklere başladığımızdan beri... ...bir bağ devam ediyor aramızda... ...inşallah... Ömrümüz boyunca da karşılıklı devam olarak devam Çünkü, eder. Evet, birlikte büyüyoruz gibi. Yani bu karşılıklı bir şey. Yani beğendiğiniz bir şeyi desteklemezseniz eğer... ...bir gün onun orada olacağından emin olamazsınız. Bence böyle bir riski almamak lazım. Evet, kesinlikle karşılıklı. <gülüyor> yani ben hep şeye inanmışımdır. Her yaptığınız alışveriş veya her yaptığınız karar... ...bir tercih ediş. Yani... ...istediklerinizi tercih etmeniz lazım... ...bir tavrınızı göstermeniz lazım bu hayatta... ...ve bu da radyo bence... ...bunun ciddi parçalarından biri. Çok güzel. Evet. evet. Deniz e, Destek Projesi'nde bizi... Böyle ...bize anlattı Ayşegül Hanım... ...bence çok da güzel anlattı... ...ve hemen bir destek telefonu da geldi... Duyduğum. ...bu ne güzel. <gülüyor> evet, evet. Destek telefonu. Çok çok teşekkür ederiz... ...sizi yolcu ederken bir... Şarkı daha dinleteceğiz. Öyle bir hazırlığınız var Evet, zaten. bu sefer çok daha farklı bir şey. Biraz daha çok sesli üzeye yakın bir şey, Hı -hı. bir bir iki kültürün birleşiminden oluşan bir sanatçının söylediği bir şarkı. Mario Frangolis Sometimes I Dream. Çok teşekkür ederim. Bir de kendi sesinizle <gülüyor> evet. telefon numarasını da verirsiniz. Açık verirseniz... radyonun. 16. Dinleyici Destek Projesi için dinleyici destek hattı 0212 343 4141. Umarım 100. arayanımız olur bugün daha bitmeden. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür 0212 343 4141. 4141. on